Açık Açık Gazete. Türkiye'deki en önemli haber cezaevlerinde yüzlerce belki sayıları da bini aşmış durumda bulunan tutuklunun açlık grevleri kritik bir eşiğe gelmek üzere. Cuma günü gelen habere göre 58 cezaevinde 615 PKK ve peşaklı tutuklu ve hükümdünün gerçekleştirdiği süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinden bahsediyoruz. Bugün 42. gününde bu açlık grevi ee, ve bu açlık grevini e, ile alakalı çeşitli gösteriler vardı ee, hem Ankara'da hem Diyarbakır'da ee, cezaevindeki tutuklular tarafından başlatılan bu grevlerin 38. gününde Taksim'de bir eylem yapıldı hükümet protesto eden gruba hükümeti protesto eden gruba BDP'li vekiller de destek verdiğinden bahsedilmekte ee, Diyarbakır'da ise cezaevi önüne e, yürümek isteyen gruba da polis müdahale etmiş orada da çeşitli gösteriler ve basın açıklamaları vardı Evet İnsan Hakları Derneği'nin de yani son katılımlarla sayı 600 civarında galiba bazı yerlerde 1000'i aştığı da söyleniyor ama yani 600 civarında bugün 41. gününe girdi galiba değil mi? Ve İnsan Hakları Derneği adına cezaevlerini ziyaret eden avukat heyeti de hükümlülerin sağlık sorunlarının başladığını açıklamış durumda. Yani hükümetin umursamazlığıyla toplumdaki ilgisizlik birleşmiş görünüyor diye bir yazı aldık. Ve açlık grevlerini durdurmalıyız ee, diye bir girişim de var. Ee, bayram öncesinde bir şeyler yapamazsak bayram sonrasında 7. haftaya girecek grevlerde ölüm haberleri gelmeye başlayabilir. Hayata dönüş operasyonunun utancınıysa. Hala yaşıyoruz diyor Ferdan Turgut. Yeni bir utanç sayfasına izin vermemek için bir aydın ve akademisyen inisiyatifi başlatma kararı aldık. Ve imza toplanıyor. Bakalım bu kritik durumda. Henüz vakit varken açlık grevleri ölümlere dönüşmeden... Yani siyaset tatile çıktığında da cezaevlerinde hayat devam edecek. Önümüz bayram tatili. Bayram sonrasında bu açlık grevi 7. haftayı doldurduğunda artık geri dönülmez aşamaya ulaşılmış olacak. Henüz vakit varken toplumsal tarihimize ve vicdanlarımıza başka bir kara lekenin daha sürülmesini engelleyebiliriz. Hükümeti öncelikle bu talepleri duymaya, çözümüne ilişkin iyi niyet göstermeye ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz diye bir çağrı yayınlandı ama hem Diyarbakır'da hem de Taksim'de zorlu geçmiş olduğu söylenebilir. Evet, polis müdahalesiyle karşılanan çeşitli gösteriler vardı. Ee, BBC Türkçe'de e, açlık grevlerinde kritik eşeğe gelindiğinden bahsediliyor. Evet. Eylemciler açlık grevinin bitirilmesi için ya iki taleplerinin karşılanmasını ya da bizzat oluşturulacak bir heyet aracılığıyla hocalanın çağrı yapmasını şart koşuyormuş. Eyleme tutuklu BDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Van Milletvekili Bekir Kayadın'ın da katıldığı gelen haberler arasındaydı. Ve bazı notlar yaralı BBC Türkçe'nin haberinde örneğin Hükümlüler ve tutukluların aileleri Derneği Tuat Feth ise eylemlerin fiilen ölüm orucuna dönüştüğünü belirterek şu iddialarda bulunuyormuş. Birçok cezaevinde mahkumlara B1 vitamini verilmiyor. Bazı mahkumlara da B1 vitamini kendisi almıyor. Silivri ve Şakran cezaevinde eylemciler tek kişilik hücrelere konulmuş. Adalet Bakanlığı bürokratları bunun nedenini bilinçleri kaybolunca müdahale edeceğiz diye açıklamaklaymış. neymiş? Tekirdağ cezaevinde eylemcilere yönelik çıplak arama, saldırı gibi eylemler görülmüş. Ve son olarak da Türk Tabipler Birliği uzman bir heyetle bütün cezaevlerindeki eylemcileri muayene etmek için Adalet Bakanlığı'na başvurmuş. Fakat olumsuz yanıt almış Adalet Bakanlığı'ndan. Evet bu konuda Yeşilay Partisi'nden ve programcı dostumuz Ümit Şahin doktor. Bir Radikal 2'de önemli bir... ...bilimsel bilgiler içeren... ...bir yazı kalemi almıştı... ...açlık grevleri insani bir krizdir... ...diyor ona kulak verelim... ...yani kişinin isteği dışında... ...biraz önce senin de söylediğin... ...müdahale dışarıdan müdahale... ...sözünü ettin ya o konuda da yazmış... ...kişinin isteği dışında açlık grevini... ...sonlandırmaya çalışmak... ...zorla besleme gibi yolları düşünmek... ...çok büyük bir hata olur... ...hükümet yetkililerin bu yönde... ...beyanları olduğu görülüyor... ...hükümet yetkililerin diyor... Yani açlık grevlerinin yeni bir insani trajediye dönüşmesine izin vermemeliyiz diyor. 2000'lerin başındaki açlık grevi dalgasındaki dünyanın en büyük herhalde açlık grevlerinden biriydi. Şimdiki de öyle. Çok yüksek sayıda insan var. Ve son büyük açlık grevi dalgasının sonunda cezaevinden çıkıp bize başvuran açlık grevi mağdurlarının yani geniş bir tecrübemiz var diyor bu konuda. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın işkence mağdurlarının yanı sıra yıllarca açlık grevi mağdurlarını da tedavi etmeye çalıştık. Vakıf gönüllülerinden gönüllü hekimlerinden biri olarak yazıyor bunu Ümit Çay'ın 96'dan bu yana. Yüzlerce yani açlık grevlerinden dolayı sakat kalan yüzlerce insanın önemli bir kısmının tedavisini bizzat üstlendim veya takip ettim. Grev yapan mahkumların 59'u bu eylemler nedeniyle Hayatını kaybetmişti 59 sayısından bahsediyoruz Ama 2002 sonrasında da Ölenler oldu Daha sonra ölenler 59'a ve grevleri bahane edilerek Yapılan 19 Aralık ve operasyonlarında Öldürülen 32 kişi de Bu sayıya dahil değil Ve burada Çok Paris'te 2005'te yapılan Uluslararası Hukuk ve Ruh Sağlığı Kongresinde de bir çalışma sunmuştuk diyor. Dünyada bilinen en büyük ve en uzun süreli açlık grevleri 2000 ile 2002 arasındaki yaklaşık 2000 mahkum katılmış ve ilk tahliyeler sağlık nedeniyle 2001 Mayıs'ında başlıyor. İki yıl boyunca da geçici veya kalıcı olarak 563 Mahkum evet. başvurmuş ee, Yani Şöyle Eylemi bıraktıktan sonra Yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürmeleri Birkaç kritere bağlı Bunlardan en önemlisi elbette süre Ama aynı zamanda Açlık grevi sırasında yeterli Sıvı ve tuz şeker ve B vitamini Alınıp alınmadığı İkincisi Buna ara verilip verilmediği de Üçüncüsü ve açlık grevinin nasıl sona erdiği de dördüncü olarak önemli. Açlık grevi yapan kişinin isteği hilafına, isteğine aykırı olarak zorla yapılan müdahaleler ve ilk beslenme sırasında yanlış tıbbi bakımda ölüm ve sakatlık riskini artırır diyor. Ve çok uzun süreli açlık grevlerinin neden olduğu hastalık ve sakatlıklara ilişkin... Çok sayıda insanda görme bozukluğu, ışığa aşırı duyarlılık gibi göz bulguları, değişik düzeylerde amnezi, hafıza kaybı, bir kısmında dizartri, konuşma bozukluğu, 134 kişide denge ve koordinasyon bozukluğuna bağlı yürüme güçlüğü, bir kısmında ileri düzeyde zayıflık veya kas dokusu kaybı, 126 kişide de, periferik nöropati yani çevresel sinirlerde hasar. Yani sonuçta takip edilen 311 kişiden 73'ünde yani yaklaşık dörtte birinde hayatlarını bağımsız şekilde sürdüremeyecekleri düzeyde sakatlıklar kaldığını belirtiyor. Wernicke-Korsakoff sendromunda o zaman öğrenmişti. Evet. evet. O zaman öğrenmiştik. İki şey var. Wernicke-Ensefalopatisi Ensefa Lobatisi ve Vernike-Korsakov sendromu Yani Vernike-Korsakov'da ağır düzeyde Hafıza kaybı ve psikoz Bulguları çıkıyor Geri dönüşü de yok İleri derecede B vitamini eksikliğine Bağlı bu iki hastalık Ve açlık grevinin Zorla sona erdirilmesi Veya yanlış Tıbbi müdahale ...bu hastalıkların ortaya çıkma riskini de artırıyor. Tabii sakatlıklar kalıyor. Şeyde yok, travma sonrası stres bozukluğu ve depresyonda çok sık görülen hastalıklar arasında. Yani sonuçta diyor ki Ümit Şahin, açlık grevleri ağır bir insani ve toplumsal krizdir. Hele kişinin isteği dışında açlık grevini sonlandırmaya çalışmak, zorla besleme gibi yolları düşünmek çok büyük bir hata olur... Hükümet yetkililerin bu yönde beyanları olduğu görülüyor. En ufak insani kaygı taşımadan, bilimsel verileri görmezden gelerek aynı inatları, aynı hataları her seferinde tekrarlama ısrarına ne isim verilir bilmiyorum. Diyor. 10 yıl önce yaşanan büyük bedelleri tekrar ödemeden açlık grevlerini insani çözüm yolları ve diyalogla durdurmak için başta hükümet olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Evet bu doğrultuda yani açlık grevine destek gerginliği haberleri var. Necmiye Alpay da T24'te yazdığı yazıda e, o da benzeri bir şekilde e, ele almış ve işte demokrasi iddialarıyla toplum beşikteymiş gibi pışpışlanırken cezaevlerinde açlık grevleri bir ayı geçtiğinden bahsediyor da. iki farklı koşul kişinin kendini neden aç bıraktığına iki farklı koşuldan bahsediyor. Bedeniniz dışındaki tüm olanaklarınız elinden alınmışsa kamuoyu sizin duyurmak istediğiniz sorunlarla başka türlü ilgilenmiyorsa diye bahsediyor yazısında ve ondan sonra gene sizin de bahsettiğiniz gibi Vernika Korsakov hastalığından ve bu şarta Gelebilecek, şu anda devam eden ölüm oruçlarını bu şartı ge getiren sebeplere dair bazı izlenimlerini aktarıyor. Yeni Vernika Korsakovların istemediğiyle ve böyle bir sonuçla herkesin kaldırması olanaksız bir sorumluluğun yükleneceğinden de bahsederek evet, sözünü bitiriyor. kaldırılması olanaksız bir sorumluluk yükler diyor böyle bir sonuç. Evet, sağlık durumu kritik eşiğe ulaşmış durumda. Vatan Gazetesi de yazmış. Böyle bir çok önemli nokta var. Açık Açık Gazete